I love the colorful clothes she wears And the way the sunlight plays upon her hair I hear the sound of a gentle wind On the wind that lifts her perfume through the air I'm picking up good vibrations She's giving me the excitement Ex good, good, good. Good, good vibrations. Good, uh -oh. good vibrations. She's good, good, good vibrations. Good, good. Vibrations. good, good, vibrations. good. good, good. She's my so somehow close, nice. close now. Softly smile, I know she must be kind woo <laughs> Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da, Sinefil'desiniz. Sabah değil, öğleden sonra e, Açık Radyo dinleyicileri için Good Vibrations, Açık Gazete Müziği olsa da biz bu hafta e, programımızı The Beach Boys'dan Good Vibrations'la açtık. Ben Melis Behlil, bu hafta işim burul bizlerle değil. E, bu hafta bu parçayla açtık çünkü Beach Boys hakkında daha doğrusu Brian Wilson hakkında yapılan bir film Love and Mercy bu hafta gösterime girecek. Ama onu tanıtmaya geçmeden önce her zamanki gibi iletişim bilgilerimizi verelim biz size. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 40 40. Programımızın e-mail adresi ise sinefiller Bu haftaki destekçimiz Selin Balkır'a çok çok teşekkür ediyoruz. Evet bu hafta dediğim gibi The Beach Boys haftası bol müzikli filmlerimiz var. Onlardan müzikler de çalacağız. Bir takım haberlerimiz de var. Her zaman olduğu gibi yazın sonuna gelirken 8 yeni filmimiz birden. Oldukça da iyi filmler var bu hafta hemen söyleyelim. Bunlardan ilki demin söylediğim gibi Love and Mercy, Aşk ve Merhamet. Bill Pollard yönetmiş filmi. Başrollerde John Cusack ve Paul Dano, Elizabeth Banks ve Paul Gemati yer alıyorlar. John Cusack ve Paul Dano'yu ayrı söylememin nedeni Brian Wilson'ı canlandırıyor. ikisi de iki ayrı yaşta. Hikayenin Brian Wilson'ın hikayesinin 1960'lar ve 1980'ler dönemlerini seyrediyoruz filmde. Beach Boys'un kurucularından Brian Wilson. Aynı zamanda hayat boyunca boğuştuğu bir hastalığı da var. Akıl hastalığı olarak, bir ruh hastalığı olarak. Ayrıca bununla ve şan şöhretle gelen bir bağımlılık problemi de var. 1960'larda ilk meşhur olma Dönemleri The Beach Boys olarak Ardından e, 70'leri anlatmıyor film Fakat o da hayatının e, çok karmaşık bir dönemi e, Brian Wilson'ın ilk projede onu da dahil etmeyi düşünüp sonra vazgeçmişler Dahil edilse Philip Seymour Hoffman canlandıracakmış o bölümleri de e, 1980'lerde ise e, terapisti Eugene Landy gözetiminde yaşıyor tamamen ve e, Landy hatta kendisini çeşitli albümlerde şarkıların birlikte yazan kişi olarak da geçiyor ki e, Pek de aslında böyle bir durum yok Brian Wilson'ın hayatını tamamen e, kontrolü altına almış durumda Ancak e, Melinda Ledbetter'la bir ilişki yaşamaya başlıyor ee, Brian Wilson Şu andaki de eşi kendisi Ve e, bu ilişkiyle beraber O e, terapistinin baskıcı e, Kontrolünden de kurtuluyor Onun e, hayatını e, Eline geçirmiş olması halinden Çıkıyor Zaten ilginç bir hikaye Müzikler haliyle bütün o dönemde e, Bu parçaların Albümlerinin yaratılmasını da Anlatıyor 60'lı yıllardaki dönemlerde bu sene Toronto'da premierini yaptı Love and Mercy, Aşk ve Merhamet. Ondan sonra da çeşitli festivallerde gösterildi. Film e, genelde iyi eleştiriler aldım özellikle Paul Dano ve John Cusack'in performansları e, hatta ilk gösterimlerden beri Paul Dano için bir Oscar adaylığı e, söylentisi de geziniyor. Bakalım önümüzdeki aylarda göreceğiz ama Beach Boys sevenler için e, ve herkes için bütün sineviler için bu haftanın herhalde en ilgi çekici filmi Love and Mercy Aşk ve Merhamet olacak. Bir diğer müzik e, filmimiz de bu hafta yine Kaliforniya'dan geliyor. We Are Your Friends, Aşkın Ritmi, Max Joseph yönetmiş. Başrollerde Zac Efron, Emily Ratajkowski, Wes Bentley yer alıyorlar. E, 23 yaşında yakışıklı bir DJ'yi canlandırıyor Zac Efron, Cole adlı. E, Cole yıldız olmak istiyor fakat e, oturduğu yer çevresi hiçbiri buna uygun değil Los Angeles yakınlarındalar ama doğru tarafta değiller Hollywood'da değiller arka vadilerde yaşıyorlar arkadaşlarıyla ve e, hayatta başarılı olmak istiyorlar e, ancak bir gün başka bir DJ ile, ile tanışıyor Cole e, ve hayatı değişmeye başlıyor hem e, James'in onu e, bir nevi ee, ...abi gibi koltuğunun altına almasıyla hem de James'in sevgilisine e, yavaş yavaş aşık olmasıyla Colin. Tabii ilişkiler biraz karmaşıklaşıyor o zaman. Ee, bu hafta ilk tanıttığım filmimizde Love and Mercy Aşk ve Merhamet'te e, Beach Boys'dan bol bol parça kullanılıyordu. Ayrıca Atticus Ross'un film için yaptığı müzikler vardı. Ee, We Are Your Friends Aşkın Ritmeni'nde de filmin konusuna uygun olarak daha çok... Çok DJ müzikleri, daha club müzikleri yer alıyor. Filme adını da veren parçayı dinleyeceğiz şimdi. Justice vs. Semian'dan We Are Your Friends. Justice vs. Simeon'dan dinledik. We Are Your Friends bu hafta gösterime giren aynı isimli filmin parçalarından biriydi. Filmi ismini veren parçaydı. Türkçe'de Aşkın Ritmi olarak oynayacak film. E, aksiyonu bol filmlerimiz var bu hafta. E, bunlardan ilki bir dizi uyarlaması. The Man from Uncle, kodadı adı Uncle. Guy Ritchie yapmış bu uyarlamayı 1960'lı yılların Casus dizisinin e, yine 60'larda geçen gayet stilize, e, bol müzikli, renkli bir e, yeniden yapımı, yeniden düşünülmesi olmuş. Başrollerde Henry Cavill, Armie Hammer, Alicia Vikander ve Hugh Grant yer alıyorlar. 1960'larda soğuk savaş devam ederken tabii ki CIA ve KGB ajanları birbirleriyle karşı karşıya geliyorlar sık sık. Bunlardan özellikle CIA'den Solo ve KGB'den Kuryekin baş düşmanlar. Ancak uluslararası bir suç örgütünü çökertmeleri gerektiği zaman takım olarak çalışmaları gerekiyor. Tek ipuçları da bir Alman bilim adamının kızı. Çünkü bu bilim adamına ulaşmaları ve onu... Bu suç örgütünün elinden kurtarmaları gerekiyor zira öbür türlü dünya bir felakete doğru gitmekte ee, Oldukça klasik ögeleri tabi bu bütün e, soğuk savaş dönemi casus aksiyon filmlerinin e, Kodadı ankal bunlarla da biraz dalga geçerek kullanıyor hepsini ee, Henry Cavill, Süpermen olarak tanıdık. Son senelerin yeni Süpermeni Army Hammersa, e, Facebook filmindeki ikizleri canlandırarak meşhur oldu. E, Aleyha ve Kendir de son dönemlerin Kuzey sinemasının en e, sıcak isimlerinden diyelim. E, son senelerin e, ismini duyuran genç kadın oyuncularından. Hugh Grant artık tanıtmamıza herhalde gerek yok. Yine casuslu bir başka aksiyon filmi American Ultra. Bu da e, The Man From Uncle, Kod'a da Uncle gibi mizah ögeleri de içeren bir aksiyon filmi. Nima Oriza'de yönetmiş filmi. Başrollerde Jesse Eisenberg, Kristen Stewart ve Topher Grace yer alıyorlar. E, baş karakterlerimiz genç kendi hallerinde bir çift Mike ve Phoebe. Küçük bir kasabada oturuyorlar. Çok sakin bir hayat sürüyorlar. Ee, hayatlarını kazanacakları minimum işleri yapıp paralarını kazanıp geri kalan vakitlerine kafayı bularak geçiriyorlar. Sessiz sakin yaşarken e, öğreniyoruz ki daha doğrusu Mike kendisi de öğreniyor ki aslında bu sleeper cell denilen ve kendisinin bile farkında olmadığı bir şekilde e, kendisi bir ajan. Bir CIA ajanı son derece iyi eğitilmiş bir kaşıkla insan öldürebiliyor ki bunu da yapıyor peşine birileri düşünce e, fakat bunu yapabildiğinin bile farkında değil aslında yapıncaya kadar e, fakat bunları yapmak zorunda kalıyor ve bir e, aktif ajan haline geliyor e, çünkü başka türlü hayatta kalmasının pek yolu olmayacak gibi görünüyor sevgilisi Phoebe de onun peşine takılıyor bu sessiz sakin hayattan bir maceralara atılırken Haftanın diğer aksiyon filmi ise bir komedi ögesi pek fazla içermiyor. No Escape, Kaçış Yok, John Eric Dowdle yönetmiş. Başrollerde Owen Wilson, Lake Bell, Pierce Brosnan yer alıyorlar. Amerikalı bir aile, babaları, iş adamı, su mühendisi, iş nedeniyle Güneydoğu Asya'da bir ülkeye yerleşiyorlar. Tanıtımlarda hep Güneydoğu Asya'da bir ülke olarak geçiyor ama film Tayland'da çekilmiş, onu da söyleyelim. E, fakat onlar taşındıktan sonra bir takım siyasi çatışmalar ve halk ayaklanmaları başlamaya e, yüz tutuyor. E, ve bunun nedenlerinden biri de ülkedeki su dağıtımını Amerikalı şirketin alması. E, bizim baş kahramanımız e, Jack de e, su mühendisi zaten bu şirketle alakalı. Bir şekilde o ülkeden kaçmaları gerekiyor ailece. ikide küçük çocuklarıyla e, ve uçakta yeni tanıştıkları gizemli bir adamın yardımına sığınıyorlar. O da tabii casus rollerinde çok görmüş olduğumuz James Bond başta olmak üzere Pierce Brosnan. Evet şimdi bir parça daha dinleyelim. Ee, filmlerimize devam etmeden önce haftanın yeni filmlerinden The Man From Uncle Koda da Uncle'da kullanılan bir parçaya çalacağız. Roberta Flack'ten Compared to What? Looks like. Ne? Compared to What'di dinlediğimiz parça Roberta Flack'ten haftanın yeni filmlerinden The Man From Uncle'da kullanılmıştı. Ee, bu hafta dediğimiz gibi bol müzikli filmlerimiz var. Ee, zaten Love and Mercy Aşk ve Merhamet ile We Are Your Friends Aşkın Ritmi müzik endüstrisinde e, başarılı olmaya çalışan insanların hikayelerini anlatan filmler ama onun dışında The Man From Uncle'da da American Altra'da da e, çok iddialı e, soundtrack albümleri var evet birkaç filmimiz daha var bunlardan ikisi haftanın korku gerilim filmleri e, Starry Eyes Şeytanın Gözleri bunlardan biri e, bu filmde çeşitli e, fantastik film festivallerinde gösterildi son sene boyunca oldukça iyi eleştiriler aldı Yönetmenleri Kevin Kölsch ve Dennis Widmeyer başrollerde Alex Esso, Amanda Fuller, Fabian Therese ve Noah Segan yer alıyorlar. Hollywood'da geçiyor bu hikayede yine başarılı olmaya çalışan filmler. Ee, Sanatçı adayları oyuncu adayı var bu sefer genç bir kadın Sara iyi bir rol kapmak istiyor sürekli e, provalara işte denemelere gidiyor bir yandan tabi e, bu meslekte başarılı olmaya çalışan pek çok genç gibi e, garsonluk yaparak hayatını kazanmaya çalışıyor e, fakat bir türlü başarılı olamıyor en sonunda artık ne olursa olsun yapacak bunu da kabul ediyor göze alıyor fakat bunu yapınca da karşısına çıkan durumlar pek hoş değil. Bir gizemli film yapımcısıyla bir anlaşma yapıyor. Ardından da kendisini gizli bir tarikatın içinde çeşitli tehlikelerle çevrili bir şekilde buluyor. Bu starlığın bedeli diye de çevirebileceğimiz ama tabii ki korku filmi olduğu için şeytanın gözleri tercih edilen bir film Starry Eyes. Diğer korku filmimiz ise... Yine biraz gözler ve görmek üzerine bir isim taşıyor. Visions orijinal adı, vizyonlar, görüntüler gibi geçmişin laneti olarak çevrilmiş o da. Yönetmeni Kevin Greuthert başrollerde Isla Fisher, Anson Mount, Jillian Jacobs ve Jim Parsons ...yer alıyorlar. Jim Parsons'ı biz e, televizyondan... E, ...Big Bang Theory'deki... ...Sheldon olarak tanıyoruz. Son senelerde televizyondan çıkan... ...en büyük, e, en meşhur komedyenlerden biri oldu. E, ama hala kendisini başka bir karakterle görmek... ...biraz garip geliyor açıkçası. Genç bir çiftin öyküsü... ...bu da genç bir kadının öyküsü aslında Eve e, Bir trafik kazası geçiriyor... eşiyle beraber ve bir çocuğun da ölümüne... Ee, yol açıyorlar ee, Bunun ardından hayatlarını bir şekilde tekrar toparlamak istiyorlar Yeni bir yere taşınıyorlar Bir e, bağcılık işine giriyorlar Ve kendi çocuklarını e, Doğurmak üzere e, Beklemeye başlıyorlar fakat bu yeni taşındıkları yerde, yeni komşuları, yeni e, insanlarla biraz garip durumlar var. Kasabada bir takım gizemler var. Evin çevresinde korkutucu sesler var. Ne kadarı bu e, Evelyn'in gördüğü e, vizyonların e, çeşitli beliren görüntülerin ne kadarı gerçek, ne kadarı hayal, ne kadarı tehlikeli şeyler. O yavaş yavaş karşımıza çıkmaya başlıyor. Visions geçmişin lanetinde. Haftanın son filmi Haftanın tek yerli filmi aynı zamanda Bir komedi en güzeli Yönetmen Mustafa Uğur Yağcıoğlu Başrollerde Mehmet Özgür Osman Karagöz ve Cem Kılıç yer alıyorlar Bir otelde can kurtaran Ve bel boy olarak e, çalışan iki kafadarın e, Bir mafya babası tarafından Tehdit edildikten sonra e, Otelde kaçma çabaları ve girdikleri maceraları anlatıyor ee, oldukça belaltı esprilerle dolu son dönemlerde giderek artan böyle bir komedi tarzı var o tarzın örneklerinden biri gibi görünüyor en güzeli bu hafta bir de özel gösterim var aslında İstanbul'da değil ee, vakıflı köyde Türkiye'nin e, tek kalan Ermeni köyü olan vakıflı köyde bir özel gösterim Yitik Kuşlar filminin Aram Perdeci ve Ela Aky Akyamaç'ın filmi e, sonbaharda gösterime girecek 1915'te tüm e, şey, köylerinden ayrılmışken geri dönüp tüm aile listelerinin e, yok olduğunu gören e, ve tek başına kalan iki e, küçük çocuğun, iki kardeşin öyküsünü anlatıyor yetik kuşlar. Ve e, özel gösterime, ön gösterime bu hafta vakıflı köyde yapılacak. E, oldukça anlamlı bu da. Sonbaharda filmin kendisine biz de İstanbul'da görebiliyor olacağız. Evet şimdi bir parçayla daha devam edelim. Bu haftanın yeni filmlerinden American Ultra'dan dinleyeceğiz. Chicago'dan bir parça. One more day. Bu hafta yeni gösterime giren American Ultra filminde kullanılan parçalardan biriydi. Chicago'dan geldi One More Day. Evet e, çeşitli haberlerimiz var. Bunlardan biri başka sinemadan. Başka sinema e, yazın artık sonuna geliyoruz ama e, açık hava. Gösterimlerine başladı bu hafta ee, ve bu önümüzdeki haftalarda da devam edecek ee, Maslak'ta Ayaz yeni bu sene ee, kullanılmaya başlanan Unik İstanbul'dan e, açık hava sahnesinde ee, bir ay boyunca gerçekleşecek gösterimler bunlar. Her perşembe ve pazar akşamı saat 9'da Yeşil Alanda açık havada filmler gösteriliyor. Ee, bu haftanın filmleri 30'unda bu. Yani e, pazar günü fakat müzeyyen bu derin bir tutku e, önümüzdeki perşembe ise Samba hayatımın şansı Fransız filmi bu da e, sene içinde gösterime giren filmler tabi bunlar e, önümüzdeki haftalarda da kısaca söyleyelim görmediyseniz yakalamak için çok iyi bir fırsat bu senin geçtiğimiz senin Venedik galibi e, Venedik'in aşağı yukarı yıldönümünde oynayacak. A Pigeon Set on a Branch Reflecting on Existence, İnsanları Seyreden Güvercin, 10 Eylül'de İtirazım Var, 13 Eylül'de Pride, Onur, 17 Eylül'de Rio, I Love You, Seni Seviyorum Rio, 20 Eylül'de Citizen Four ve 24 Eylül'de Best in Bed, Yatak Dersleri gösterilecek, Unique'de Açık Hava Sineması'nda, Başka Sinema Kapsamında. Ee, Citizen 4 hakkında bir haberimiz daha olacak. Daha doğrusu Laura Poitras hakkında bir haberimiz daha olacak. Biraz sonra ona da döneceğiz. Yaklaşan festivallerden Toronto'dan çeşitli haberler veriyoruz son zamanlarda. Ee, filmler artık açıklandı ama e, etkinliklerde de aslında e, Türkiye'yi ilgilendiren bir haber var. Özel masterclasslar arasında bu sene 3 isim var yönetmenlerden. Stephen Fears Cacan K ve Türkiye'den de Nuri Bilge Ceylan Toronto'da Masterclasslar verecekler ee, Toronto'ya gidebilen gidebilecek dinleyicilerimize onu da belirtelim. Ee, bir e, ödül haberimiz daha doğrusu adaylık haberimiz var. E, Amerikan e, Akademi e, ödüllerinde, bir de öğrenci filmine ödül veriliyor biliyorsunuz belli filmler adaylık hakkı kazanıyorlar hem Amerika'dan hem uluslararası film okullarından çeşitli başvuran filmler arasından 1686 film arasından 14 tanesi Ödüle değer bulunmuş bunlar daha sonra Oscar adaylığı da alıyor öncelikle bir öğrenci filmi ödülü almış durumdalar şu anda kısa filmlerde Oscar adayı da olabiliyorlar bunu niye özellikle söylüyoruz bu sene çünkü yabancı film dalında Hamburg'dan da olsa İlker Çatak'ın filmi yabancı film dalında 3 ödül alan filmden biri olmuş Fidelity Sadakat Adında İlker Çatak'ı çok tebrik ediyoruz. Ee, önümüzdeki senelerde belki daha başka filmlerini, kısa filmlerini, uzun metraj filmlerini de e, duyarız. Bu e, böylelikle Türkiye'den Oscar'da alınabildiğini görmüş oluyoruz. Filmin başrollerinde Senem Öge, Özer Arslan, Barış Gönenen ve Mustafa Uzun Yılmaz yer alıyorlar. Hepsini çok tebrik ediyoruz. İstanbul'dan festivalden Çeşitli haberler var. Ee, oldukça uzun süredir İstanbul Film Festivali'nin yöneticiliğini yapan Azize Tan bu görevi devretti. Geçtiğimiz hafta e, Kerem Ayan artık festival direktörlüğünü yönetecek. 9 yıldır e, Azize Tan direktördü. Aynı sürede Kerem Ayan da onun yardımcılığını yapıyordu zaten. Bence temelde e, ekipte çok büyük bir fark yok ancak Azize Tan'a yolu açık olsun bundan sonra da e, başarılarının devamlarını e, diliyoruz demek istiyoruz sinefil olarak İstanbul Film Festivali demişken köprüde buluşmaların da 11. yılı olacak bu sene 13-14 Nisan tarihleri arasında ve başvurular açıldı geçtiğimiz hafta içinde e, 35. İstanbul Film Festivali'nde e, 11. defa gerçekleştirilecek dediğim gibi Başvurular arasından seçilen projeler yönetmen, senarist ve yapımcıları ön hazırlık ve sunum teknikleri eğitimine alacaklar. Ayrıca daha kapsamlı eğitimler de alıyorlar ve bu ön çalışmanın sonucunda projelerini sunuyorlar. Bu sunumların sonunda da çeşitli ödüller var. Destek ödülleri, post prodüksiyon desteği ödülü, bakanlıktan veya CNC'den destekler. Ee, başvurular 4 Ocağı kadar sürüyor oldukça e, geniş bir vakit aralığı var ama yeni başladı detaylar için e, film Festivali web sitesine köprüde buluşmalar web sitesine başvurmak mümkün e, şu anda elinde projesi olan film hazırlığı yapan herkese duyurulur. Evet başka sinemada gösterilecek filmlerden Samba Hayatımın şansından bir parçayla devam edeceğiz. Şimdi programımıza Sirita'dan gelecek To Know You Is To Love You. Rita'dan To Know You Is To Love You'ydu dinlediğimiz parça. Önümüzdeki perşembe Unique İstanbul'da gösterilecek, açık hava sinemasında gösterilecek Samba Hayatımın Şansı filminin parçalarından biriydi. Evet haberlerimize e, devam ediyoruz. Ve iki hafta evvel size duyurduğumuz bir sıralama vardı. En çok para kazanan erkek oyuncular listesi ve yakında kadın oyuncuların da listesinin açıklanacağını söylemiştik. Bu hafta da o açıklandı. Erkekler listesinde bizim en ilgimizi çeken ilk ona giren üç tane Bollywood starı olmasıydı. Kadınlarda böyle bir şey yok. İlk 18 açıklanmış. Bu ilk 18'in biri hariç hatta hepsi Amerikalı ilginç bir şekilde ee, o bir kişi de Çin'den geliyor Bing Bing Fan dört numarada ee, erkek oyuncularda da vardı ama kadınlarda daha da çok olarak e, sadece filmlerden kazandıkları paralar değil aynı zamanda çeşitli markaların yüzleri olarak kazandıkları paralarla bu listeye girmiş oyuncular bir numarada çok şaşırtıcı olmayacak şekilde e, Jennifer Lawrence var. E, bayağı çıkara bir numarada kendisi, onun ardından Scarlett Johansson geliyor. Üç numarada ise Melissa McCarthy var ki e, o aslında e, ilginç bir şekilde daha e, diğer oyuncular bildiğimiz klasik Hollywood güzelleri ince manken tipli e, Mansfield McCarthy ise komedyen olarak ve hatta kilo suyla e, dalga geçerek e, meşhur oldu ve e, buna rağmen gayet iyi bir e, gelir de kazanabiliyor. Her ne kadar diğerleri kadar e, bu işte markaların yüzü olma konusunda çok şansı olmasa da filmlerinin başarısından e, aldığı ücretlerden bu listeye geliyor. Ayrıca kendisi de yakında e, giyim dünyasına girecekmiş e, ve kendi markasını çıkarıyormuş. Her çeşit bedene e, hitap eden sadece manken inceliğinde olmayan daha gerçekçi bir e, giyim markası olacakmış. Melas McCarthy'nin şirketi. Bunların arasında tahmin edebileceğimiz isimler var tabi bir kısmı senelerdir listede olan Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow, Reese Witherspoon tekrar listeye girmiş tanıdık isimler hepsi ama tabi tekrar dönüp benzer bir tartışmaya geliyoruz kadınların filmde. ...kamera'nın arkasında daha az olmaları... ...kamera'nın önünde olanların da... ...arkasında olanlarda tabii anşe geçerli ama... ...kamera'nın önünde o... E, ...büyük starlar... ...dediğimiz kadınların bile aslında... ...beraber çalıştıkları erkeklerden... ...daha az para aldıklarını... E, ...tekrar ortaya çıkaran... ...bir liste olmuş bu. E, gerçi listenin başında oturan Jennifer Lawrence... ...bunun bir istisnası... E, ...onda biraz farklı işliyor... ...ama onun dışında... ...hakikaten... E, Aynı miktarda e, para kazanamıyor kadınlar Hollywood'da. Bir yandan tek tek işlere baktığımızda e, çok da tabii özellikle bu bahsettiğimiz büyük starlar tabii ki yüksek meblalar alıyorlar. Ancak bir yandan da kadınların daha az çalışabilmesi gibi de bir durum var. Bu da Amy Pascal'ın e, yorumu. Amy Pascal, e, Sony'nin eski e, patronlarından bu geçtiğimiz seneki e-mail sızıntılarından sonra istifa etmek zorunda kalmıştı. Ee, onun da söylediği kadınlar için daha az rol var, daha az çekici rol var. O yüzden tek bir film yapıyorsa kadın bundan 10 milyon kazanıyorsa erkek de... Erkek oyuncu da 10 milyon kazanıyorsa da onun karşısına oynayabileceği ve hakikaten e, vaktini ayırmasına değecek bir değil de 3 film çıkabiliyor. O yüzden de daha fazla çalışıyorlar, daha fazla para kazanabiliyorlar diye bir yorumda bulunmuş. 2013 yılında daha bu liste açıklanmadan da önce tabi bu liste her sene çıkıyor ama e, bu kadın erkek eşitliği e, gerek olan işlerin miktarı gerek alınan ücretler konusunda henüz çözülebilmiş bir mesele değil. Film endüstrilerinde. E, ilginç bir başka açıklama... E, ...daha doğrusu araştırma... E, ...sonucu çıktı geçtiğimiz hafta. Hollanda'dan geldi bu araştırma. E, Tilburg Üniversitesi'nden. Ama sinema bölümünden değil de... ...psikolojiden geliyor aslında. E, üzüntülü... ...ağlamalı... ...ağlaklı bir film izleyince... E, ...insanlar kendilerini hakikaten... ...daha iyi hissedebiliyorlarmış. Ama hakikaten ağlarlarsa... Böyle bir deney yapılmış 60 kişiyle Life is Beautiful, La Vita göstererek göstererek 1997 filmini bir de Lasse Helmström'ün 2009'daki bir köpeğin öyküsü A Dog's Tale'ı göstererek iki filmde de hiç ağlamayanlar herhangi bir duygusal böyle bir Aydınlanma, yükseliş hissetmemişler e, deneyimin ardından. Fakat iki filmde bol bol ağlayanlar filmlerden sonra kendilerini çok daha iyi hissettiklerini e, belirlemişler. Evet. Hakikaten böyle bir şey vardır ah ne güzel ağladık bol bol ne kadar iyi oldu da diyen bir seyirci tipi de var böyle bir deneyde yapılmış kaç kere ağladıklarının konuyla alakası yokmuş o değiştirmiyormuş sonuçları ve genelde de biraz daha geç bu kendini iyi hissetme kendi gösteriyormuş çünkü önce bir dibe vurup sonra herhalde daha iyi hissetmek gerekiyor. Citizen Four yönetmeninden bahsedeceğimi söylemiştim. Laura Poitras'ın yeni projesi New York Film Festivali'nde bir bölümü gösterilecek. Bu sefer Julian Assange hakkında televizyon için yaptığı bir proje bu. Assange'ın hikayesini anlatıyor. 2012'den beri filme çekiyormuş. Zaten Edward Snowden'ın bu süreçte Laura Poitras'ın yanında olmasını istemesinin nedeni de bu. Yaptığı çekimlermiş meğer Son haberimiz Olarak da bir projeden Bahsetmek istiyorum bir süredir adı geçiyor Şimdi başrol oyuncusu belli olmuş Claire Denis bir bilim kurgu Çekecek Ve Robert Pattinson başrolünde Oynayacakmış o belli oldu bu hafta Ama projenin Başka katılımcıları da son derece Heyecan verici senaryoyu Claire Denis Zadie Smith ile beraber yazıyor. İngiltere'nin son dönemlerin en önemli roman yazarlarından biri. Aynı zamanda e, Danimarkalı, İzlandalı sanatçı Olafur Eliasson katkıda bulunacakmış e, filme. Ve müziklerinde e, daha önceki Claire daha önceki filmlerinde de olduğu gibi Tinder Stewart Staples yapacakmış. Ve biz de size şimdi bu vesileyle Tinder Sticks'in Claire Döni'nin Trouble Everyday filmi için yaptıkları parçayla Veda edeceğiz teknik masada Ömer'e ve bu haftaki destekçimiz Selin Balkır'a çok teşekkürler. Herkese iyi seyirler, iyi hafta sonları. shine